Dua alakalı Üstad'ın mektubattaki tahlili, analitik ifadeleri ben zannediyorum yeterli bir şeydir. Hani Cenab-ı Hak hikmetine muvafık olmayan şeyleri kabul etmez. O icabet eder. ''Ud'uni es-seciblekum'' buyuruyor. Dua edin ben de icabet edeyim. ''Ve kâle Rabbukum ud'uni es-seciblekum'' ''İnnel lezîne an ibadetî se cehenneme dâhirî'' Dua temenni halis ubudiyeti yerine getirmemeyi, cenabın burnunu dikme, tekebbür etme, Allah'a karşı baş kaldırma ve dolayısıyla cehenneme dökülmeye vesile olma gibi ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Bizden duayı talep eden ayetin ilk kelimelerinden, ilk cümlesinden sonra onu tam kibirlenmenin, böbürlenmenin, çalım çakmanın karşılığı olarak kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Kare sure-i Celle'sinde de ve idaseyle ke ibade ve kullarından soruyorlar de ki ben yakınım bana dua edin imanla bana teveccüh edin ben de dualarınızı icabet edeyim mahalinde bir ayetle yine bizi duaya çağırıyor. Biz dua ederiz orada ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak icabet buyurur da ona ya icabet eder o mevzuda bizim bir ikinci adım atmamızı da beklememizi yani aktif bir sabır içinde bizi bir ikinci adım atmaya çağırır. Öyle icabet ona. İkinci adımı da atın der yani. Biz ısrar etmeliyiz onda. Yine hatırlayacaksınız orada. Diyor ki ben kulun hastalığımdan dolayı dua ediyordum. Çoktan uzun zamandan beri dua ediyordum. Fakat hastalığım geçmiyordu benim. Sonra işte düşündüm, taahhüt ettim diyor. Dua duayı kesmediği için yani benim duam kuluç hastalığı adına geçmiyordu. Dua duayı kesmesi ne demek? Duamı hemen kabul olsa benim kuluç hastalığım geçti, ben daha hastalığım geçti diye kuluç adına dua etmem. Oysa ki dua halis ve ubudiyetse ve tekebürün, kendini beğenmenin, kibrin, Allah'a karşı baş kaldırmanın karşılığı bir şey ise, nakizi ise, bir manada zıttıysa şayet. Bence o çok önemli bir meseledir. Öyleyse beni bu vartalı yönden alması, vartasız bir yöne çekmesi için ben sürekli dua etmeliyim. Ubudiyetimin devam ve temadisi için ubudiyetim, ubudiyetimi kesmiyor benim. şeklinde anlayabilirsiniz. Mesela bir bu mülazada da bir süre dua etsin, bir süre daha yalvarsın burada, içini döksün. Dolayısıyla biz dua etmekle mükellefiz. Bize düşen şey dua'nın kabul şartlarını düşünerek hangi noktada durursak nasıl durursak nasıl teveccüh edersek nasıl el açarsak nasıl içimizi dökersek öyle bir duaya icabet uyuluyor biz ona bakmakla mükellefiz onu aramakla mükellefiz şimdi önemli bir şeydir mesela ızdırar halinde dua kabul ediliyor acaba müslümanlar acı olabilir yani, ineleme olabilir. Müslümanlar halihazırdaki hazırdaki vaziyetlerini bir ızrar vaziyeti şeklinde görüyorlar mı? Bana göre doğum yapan bir kadın doğum esnasında hekimler dediler ki doğum hekimleri bu kadın ölme ihtimali var bu. Bunu ameliyatla bile alsak bu çocuğu, bu yine ölecek. Kadın da ölecek, çocuk da ölecek. Şimdi bu durumda baba varsa baba, anne varsa anne, nine varsa nine Kardeşleri varsa doğacak çocuğun onlar. Nasıl Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederler esbabın büyük bülkülliye sukutu karşısında. Tam bir muzdarın duası halinde. Allah diyor ki: "Emen yüceyi bulmuzarra izâ daa'uhu." Acaba sizden herhangi birinizin avradının ölmesi, çocuğu doğuramaması bu mu önemlidir? Yoksa yeryüzünde İslam'ın olmaması, namı celili Muhammed'inin unutulmaya çalışılması? Müslümanların terörizm damgasıyla damgalanması, Müslümanlığın bitirilmeye çalışılması yeryüzünde bu mu sizin için daha önemlidir? Eğer siz evvelki mesele öneminde en az o ölçüde buna önem vermiyorsanız ızrarın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. İki ayağınız bir kab içine girmiş. Sizi ifrah etmemeye karar vermişler. Sesinizi soluğunuz kesecekler. Sizi tamamen kökten yok edecekler tenkilde bulunacaklar. Fakat sizin hiç değil. Bir kadem aşağı ineyim ben. İhtiyaç yani. Mesela yaşama için ihtiyaç olan şeyler var. İzdivaç onlardan birisi. Kazanmaya ihtiyaç var. Onlardan birisi. Bir ev olma ihtiyaç meselesi bunun. İşte bir sabit gelirinizin olması ihtiyaç meselesi. Acaba İslam dünyasında Müslümanların problemlerini Müslüman fertler bir ihtiyaç ölçüsünde kabul ediyorlar mı? Allah'ım bu ihtiyacımızı gider diyorlar mı? Ve bunlara bu iki hususa bağlı olarak ben buradaki Müslümanlar da dahil. Onların yüksek insaflarına, izanlarına sığınarak diyorum. Ticari, iktisadi, sinayi bazı şeyleri bozulduğu, sarsıldığı zaman, içinizde ağlayan, morali bozulan, gece uyumayan çoktur. Şu İslam dünyasının 300 senelik perişaniyeti, mağduriyeti, mazlumiyeti, ezilmesi ve zilleti karşısında bir hafta uykusunu terk edip başını seccadeden kaldırmayan bir tane insan gösterebilir misiniz? Güreğiniz varsa söyleyin. Yoksa rica ederim yeryüzünde kusursuz, arızasız Müslüman var demeyin bana. Müslümanlar ciddi bir iman problemi yaşıyorlar. Hayatlarına, şahslarına ait basit meseleler karşısında gösterdikleri tepkiler ve reaksiyonlardan hiçbirini dinlerine adına göstermiyorlar. O zaman hangi duaya Allah kabul buyuracak? Bu bir yani mesele. Ne ızrar ölçüsünde, ne ihtiyaç ölçüsünde, ne de tekmilliyat kategorisi içinde herhangi bir yere koyacağımız bir dua yok ki Allah kabul buyursun. Bir diğer mesele şudur. Dua külliyet kesmedince kabule karin olur. Acaba hacca gidiyor her sene iki milyon insan orada. Birisi nida ediyor mu onlara, gelin ne olur şöyle, ellerimizi birbirine tutarcasına, Cenab-ı Hakk'a içimizi dökelim, yalvaralım. Bizi şu iki üç asırlık zilletten, sefaletten, perişaniyetten kurtarsın. Ve böylece bizim hacımız da bir turizm seyahati gibi olmasın. Burada ciddi bir mesele için bir araya gelelim. Diyorlar mı bunu? Çıkıp sadece Filistin'de hadise çıkaran insanlara cami kürsülerinden bile sövüyorlar. Orada da aynı şeyleri yapıyorlar. E böyle olunca Allah duaya icabet ediyor ama fakat hangi duaya icabet edecek Cenab-ı Hak? Kim dua ediyor ki icabet etsin? Kim kasıklarında sancı Allah'ın üzeruna geliyor ki icabet etsin Cenab-ı Hak? Bence bunlar Müslümanların eksiğidir. Hiç kimse öyle yaptığı basit şeylerle övünmesin yani. Ki Müslümanlık adına ızdırap çekiyor. Anasının öldüğü kadar ızdırap, babasının öldüğü kadar ızdırap duyuyor. Eşinin öldüğü kadar. Çocukların hepsinin bir yerde yandığı kadar ızdırap duyuyor. Duymuyorsa rica ederim, bana yalan söylemesin. Yalan söylemesin kimse. Onu hayatının gayesi yapması lazım. Benim derdim budur. Allah, kendini bize bildirmek için, dinini yaşamamız için, İlay kelimetullah'ta bulunmamız için bedü zamanın derdi bu hapishanelerde sigara kağıdına risale yazıyor adam. Bu peygamberlik davasıdır. Yukarıdaki bir meseleyi aşağıya çekemezsiniz. Müteal bir mevzuyu seviyenize indiremezsiniz. O seviyeye çıkma mecburiyetindesiniz. Hayatınıza ait meseleler karşısında duyduğunuz tehlik kadar onu ihya etme adına er bir tehlik duymuyorsanız hilafi hakik beyanda bulunuyorsunuz demek bunlar giderileceği ana kadar ya edilir ya edilmez ya icabet edilir dua ya edilmez ya Allah yakınlığını size hissettirir ya ettirmez bir şey diyemezsiniz yani. bir de duanın böyle kabule karin olduğu zaman bakımından mekan bakımından yerler var mesela elbette ki Kabe'de dua sizin evin ortasında dua gibi değildir elbette ki bir mescitteki dua yatak odasındaki dua gibi değildir Elbette ki böyle çok soğukta, çok sıcakta, havaların nam müsait olduğu bir dönemde her şeye rağmen mabede koşup orada dua yapan bir insanın duası, mabetteki duası, öyle olmayan dua gibi değildir. Aynı zamanda herhangi bir gün yaptığınız dua, bir cuma günü yaptığınız, saati icabede yaptığınız dua gibi değildir. Mübarek gecelerde yapılan dualar gibi değildir. Arafat'ta yapılan dua gibi değildir. Kadir gecesinde yapılan dua gibi değildir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayetleri anlatıldıktan sonra bir de sanki orada biz o duaya çağrı ve icabet edileceği müjdesiyle daha çok Ramazan-ı Şerif'in mübarek gecelerinde hususiyle işte son Haşr-ı Evahir'de hususiyle Kadir gecesinde duaya çağrılıyor gibi bir şey var. Madem duanın bir yanını yapıyoruz, teravih kılıyoruz. O da bir duadır. Fiili bir duadır. Namaz dua manası gelir zaten. O dualarımızı aynı zamanda Cenab-ı Hak'a teveccühü tam ile süslemek, içimizi Cenab-ı Hak'a dökmek, o mevsimde öyle ibadetler arasında kabule karin olması. işte orada icabet edilme meselesi de o durumda söz konusudur. Allah'ın yakın olması da o durumda söz konusudur. Vaka Allah her zaman herkese her şeyden daha yakındır ama bizim uzaklığımızın aşılması meselesi Ramazandadır. Çünkü Ramazan'ın Ramazan olması bir yönüyle kendi uzaklığımızı aşmaya matuf bizim ulellerimizdir, hareketlerimiz, aksiyonlarımızdır. İşte oruç tutarız, namaz kılarız, teravih gideriz, savura kalkarız. Bütün bunlarla uzaklığımızı aşmaya çalışırız. Yoksa Allah bize bizden yakın ve her şeyden daha ayandır. O açıdan. Cenab-ı Hakk'ın bize ne muamele yapacağı değil, bizim Allah karşısında Allah'la münasebetimizin nasıl olması lazım geldiği hususunu düşünmeliyiz. O şöyle kabul eder, böyle kabul eder ama, fakat acaba biz nasıl bir tavır almalıyız? Önemli olanı durur. Dolayısıyla bizim almamız gerekli olan tavrı almadan sadece başkalarına ait hesapları görüşmek suretiyle ömür tüketiyoruz Beyyud'e. Allah neyi icabet eder, neyi kabul eder, nasıl kabul eder, nasıl cevap verir? Sana ne? Allahu Erhamur Rahimin. Sen sen bir kere Allah diye nasıl icabet ediyor bak? Ama sen sana ait meseleleri acaba düşündün mü hiç? Kendini hiç hesaba çektin mi? Mesela yese sebep yokun azledeyim burada. Çünkü ben vazit ettiğim şey yapılmayacak bir şey değil. Ki. Buyurun kalkın karar verin. Bu gece herkes kendi odasında. Dalsın iç mürakabelerine, döksün içini Cenab-ı Hak. Yalvarsın, yakarsın. Yani onların tabiriyle uğunsun, bayılsın orada. Sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, ya dağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. dertli sever samet. Derde dermandır. Hayat fazla seni bulmaz. Bildiğiniz gibi, sen Mevla'yı sevende, Mevla seni sevmez mi? Rızasını evende, rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda sen emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi? Zayi etmez. Kimsenin amelidir. ve vefidir. Varsa kusur bizde. İnsanlarda aşk uyaralım, heyecan uyaralım. Allah'a karşı samimi yöneliş hissini uyaralım. Adammışlık ruhunun gereğini ise onu yapma istikametini onlar uyaralım.